1885 numaralı konu Hazreti Halit'in duasıyla şarabın bala ve sirkeye dönüşmesi Halit bin Velid bir gün yanında bir kırba dolusu şarap bulunan birisini gördü ve ey Rabbim bu şarabı bala çevir diye dua etti. Gerçekten de şarap o anda balolu verdi. Adamın biri beraberinde bir dağarcık dolusu şarap olduğu halde Hazreti Halit'in yanına geldi. Halit bin Velid ona "Dağarcıkta ne var?" diye sordu. O da "Sirke var." cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Halit, sirke değilse bile Allah onu sirke etsin, dedi, daha sonra bakıldığında şarabın gerçekten de sirkeye döndüğü görüldü.